Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalale, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, hepimizi cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Allah bizleri günahlardan doğu ve batı gibi ayırsın soğuk suyla, doluyla bizleri temizlesin. Allah subhanahu ve teala cennette cemalini gören salimi kullardan eylesin. Bizlerin birbirine karşı kuvvetini, kardeşliğini artırsın. Her türlü kin, kares, kötü ahlakımızı Allah azze ve celle bizlerden alsın. Bizleri Allah yolunda daha ileri, daha ileri gidecek ameller işlemeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Bizleri kendisine hayırlı bir kul eylediği gibi eşlerimizi ve çocuklarımızı da bizden gelen neskide Rabbim kendisine hayırlı bir kul eylesin. Ve onları hem kendisine hem de bize itaat edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle kazancımızı hayırlı kılsın edenlerimizi sıhhat, gönlümüze afiyet versin. Ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Cehaletimizi götürsün ve bizlere ilim etme şevki kazandırsın. Evet kardeşlerim, geçen hafta taharetle bir giriş yapmıştık ilmi hal derslerine. Bugün kaldığımız yerden ne yapacağız? Devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta birçok önemli noktayı işledik. Bunlar sulardı, kaplardı, bevildi, bevil sıçrantısına dikkat gibi. Bugün ise namaza hazırlık için taharet konusuna devam ediyoruz. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Zaten anlattığımız konuları siz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 kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir diye güzel bir kaide vardır. İlim etmek isteyenlere bu kaide güzel bir hayır olur. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam taharetsiz yani abdestsiz namazını atmazmış. Kabul etmezmiş. Peki abdest nasıl alınır? Var mı tarif edecek bir kardeşimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam abdesti nasıl alır? Yok mu dükhasın? Var. Evet, buyurun. Düşünerek. Direk abdest. Evet, direk abdest. Kuşuyla hiç girme. Evet, abdeste giriyoruz. Önce ellerimi yıkıyoruz. Evet. evet. Niyet. evet. Niyet, kalbim, niyet kalbim ve herhangi bir dua... Iı, kelime mektebiz harici şekillerde ateş alakalı. Evet. Başka ucundan evet. da aynı. sadece her işin baş konuğubetmenle olmak üzere. Etmenle. Evet. Allah razı Allah, Allah razı. Çok. çok. Tamam. tamam. Allah Resulü sallallahu aleyhi evet. burada e, bize gelen rivayetlerde sahabe abdesti nahzederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ellerini güzelce yıkar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 Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kere yüzünü ne yapıyor? Yıkıyor. Elini dirseklere kadar üç kere yıkıyor. sol eli üç kere dirseklere kadar yıkıyor. Kafaya gelince, böyle mi yapıyor? Şöyle mi yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ben de böyle yapıyorum. Allah Resulü ve Vesselam komple ensiye kadar gider ve gelirdi. Abdestte budur. Sonra kulağında ne yapıyor? Mes ediyor. Sonra sağ ve sol ayaklarını yıkıyor. Ve kelimeyi şahit getiriyor, namaza çıkıyor. Bu Allah Resulü Sallallahu ve aldığı nedir? Abdesttir. Şimdi dönelim teker teker rükünlerini incelemeye. <gülüyor>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 Sonra e, abdeste üçüncü dikkat edilecek azaları peş peşe yıkamak gerekir. Burada bir usul var, kafanıza yazın, ezberleyin bunu. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir, ta ki haramlığına denil işte. Dini meselelerde de her şey haramdır, ta ki izin verilenler müstesna.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 Evet, abdestte terk edilmemesi gereken, ayeti kerimede hani farzları diye geliyor ya, e, abdest ayetini biliyorsunuz, Maide aldı, 6 ve Nisa 43'te, işte yüzlerinizi yıkamışsanız, ellerinizi yıkamışsanız, ayaklarınızı etmişseniz diye, burada da farzları, sünnetleri diye alimler ayırmaya çalışmışlardır. Biz ayırmıyoruz. Ama abdest uzuvlarının terk edilmeyen yani alınması gereken yerler vardır. Nedir? Yüz yıkanacak, ağız ve burun mazmaza ve estinşak dediğim zaman yani ağrıza bolca su verip çıkarmak, burna çok bolca su verip çıkarmak gerekir. Elleri dirseklere kadar yıkayacaksın. Başın tamamını mest edeceksin. Ayakları, topuklara kadar da ne yapacaksın? Yıkayacaksın. Bu nedir? Allah'ın sizden istediğidir.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 Evet. kimi de böyle yani bir kafaya meste dahi şafi mezhebi demiştir ki mesden maksat kelime manasıdır dokanmak demiştir hanefi mezhebi demiştir ki dörtte birine dokanmışsa el ne olur mest oldu demiştir ama doğru olan nedir Allah aleyhi ve Vesselam komple enseye kadar gitme ve gelme demiştir hanefi mezhebi ne yapar kafanın dörtte birine mestede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 e, abdestinizi güzel alırsanız namaza ne yapıyorsunuz? Kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. Onun dışında yine abdeste dikkat edilen noktalardan bir tanesi nedir? Eğer sakalınız bekiremi gibi ise hilalleyeceğiniz hiçbir yer yok. Ama benimki gibi ise komple ne yaparsınız? Şöyle hilallenecek. Ama bekireminin hilalleyecek bir yeri yok. Doğru değil mi? Evet. Yine Abdestte dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de ellerin hilallenmesi. Yani sakalın ilerlediği gibi bir de ellerin başka ayak parmaklarında hilallenme. Yani şu serse parmakla ne yapıyorsunuz? Parmakların arasını geziyorsunuz ve ayak yıkarken kardeşlerim sağ veya sol eli kullanmanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Mesleği gelen ribayette her iki elinizden de ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Bekir gibi zayıfsanız eliniz her tarafa ne yapar? Eğilir. Ama şişmansanız zor eğilirsiniz. Sağ solu karıştırabilirsiniz. Ama burada men yoktur. Fakat sağda, söylediği elini yıkarsan vardır. Ama ayaklardaysa ister sağ elinizden, ister sol elinizden ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Hilal <gülüyor> hilalle. Önemli olan araların temizlenmesidir. Evet. Yine kardeşlerim abdest alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi misafaklarınızı çıkarın bakayım. Evet. Haftaya hepinizin misafakı olmasını temenni ederim. Sebebi ise abdest almadan önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Misafaklayın diyor.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 <gülüyor> evet. inşallah haftaya unutmazsam ben yine 100 tane alıp şuraya koyayım inşallah orada da herkes evet göstermiş olur. bende de kabahat var her zaman getiriyor koyuyordum ama bu sefer getirelim İnşallah haftaya getiririz evet yine abdeste dikkat etmemiz gereken meseleleri ee, birisi de abdest alırken sağ mı önce yıkanır sol mu <gülüyor> sağ yani karıştırsak ne olur? Olmaz. Sağ, sağ önce yıkanacak. Sol? sol sonra. Aferin. Hadis mi var? Şöyle mi? Evet. Hadis evet. vardır. Sağdan başlanacaktır. Sonra sol yıkanacaktır. Evet. Başka? Abdestte dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de ovalamaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam abdesti şöyle alıp bırakmıyor arkadaşlar. Şöyle ne yapıyor? Ovalıyor.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 Mes çıplak yaparlar, ayağı. çıplak ayak, su bile damlasa onunla mes etmezler. Onu silerler, tırnağın ucundan şöyle çekerek ne yaparlar? Mes de derler. Ayette böyle geçiyor, derler yıkamazlar. Geçiyor mu? Geçiyor mu? Kur'an burada bak. Niye bana söylendi? Kıyman değil misin? Çok olmadı mı? Geçiyor mesde, geçiyor. Ama tercümelerde galiban da haklı. Mes diye yazmazlar, Ayağınızı yıkayın diye tercüme ettiler. İçim, halt mes oldu mu? Doğal olan bir kaynı. O pekden sonra. Evet. Böyle, böyle Orijinali yani. Mestedi. Ama tercüme ederken oradaki mana, hadisten bir <gülüyor> <delightful> olduğu için <gülüyor> bir kaynı diye tercüme ediyoruz. Bu nasıl oluyor yani? <gülüyor> da, sonra dua vardır. Nedir bu dua? Kelime-i şehadettir. Ama ağırda su verdiğimizde bir dua vardı. Neydi velo? o? Ya, yani. Burna. Yüzü yıkadığımızda, <gülüyor> halk arasında kardeşlerim her ağzayı yıkarken bir dua öğretmişlerdir. Böyle bir duanın aslı astarı yoktur. Besmele ile başlar. Kelime-i ne yapar? Biter. Ve Sallallahu Aleyhi ve Vesselam abdest suyundan arta kalanı ki bir tası var ondan alıyor. Ayağa kalkıyor ve içiyor. Bunun birçok hastalığa da nedir? Şifa geldiğini ne yapıyor söylüyor ve abdest aldıktan sonra hemen iki rekat bir namaz kılmak nedir abdest namazı insana birçok hayrın kapısıında ne yapar Açar Allah buna daim olan yapan kardeşlerden neylesin biz de. Evet abdsti aldığı ne bozar? abdesti bozan hallere baktığımızda bunda da ümmet birçok müşkülatlara düşmüştür. Müşkülatları biz anlatacağımızı halkla anlatalım. Müşkülatları da kendi dilde ne yapsın? Gitsin. Birincisi insanın e, önden veya arkadan çıkan her şeyi ne yapar? Abdesti bozar. Yani bir yellenme olsun, bir bevil olsun veya bir kazaya hacet olsun bu abdesti nedir? Bozucudur.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 Ee, uyku ne yapar? Bozucudur. Başka? Abdest Bayın hafısa bozulur. Evet. Şey evet. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> cenaze yıkayan kusul Taşıyansa evet. abdest alsın diyor. Evet. Ee, cenazeyi taşımak da nedir? Abdest bozucudur. Evet. Bunun dışında Deveti. E, deve eti yemek abdest bozucudur sebebi nedir? Allah Resulü aleyhissalatü öyle demiştir. Başka? Çıplak elle avret mahaline dokunmakta ne yapar? Abdesti bozar kardeşler. Ben şimdi elimde tabutla gidiyorum. Ne taşıyor? Tabutu taşıysan bozulur mu? İçi dolu olursa? İçi boşsa bozulmuyor. Doluysa bozulur. Evet. He? Bayıldımı. Bayıldımı zaten e, aynı şeydir. Bayılma, e, sarhoşluk, hastalık, aklın gitmesi olan her şeyde de Ne yapar? Bozar. Aftes cenaze dışı mı? Alınmaz herhalde onda bilmiyorum. Yok, de, <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> çünkü. Ama alınıyor ya. Evet. Hayır yok. Cenazeği gördün mü? Böyle havadan takip için radar görüyor boz muyuzam dersem onlarda bilmiyorum. Bozmuyor. Ben bilmiyorum çünkü. çünkü. Sadece abdest alırlar, evet. Genelde evet. Bir de kardeşlerim e, burada bazı meseleler var. Yaşamış olduğumuz toplumda kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyleyen insanlar olmuştur. Veya kanın abdesti bozduğunu söyleyenler olmuştur. Eee gelen rivayette kanın abdesti bozmadığına dair birçok rivayetler görülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir tanesi, e, namaz kılarken ok diyor, kan o kadar akıyor ki, e, bayağı bir yere geliyor. Buna rağmen namazını ne yaptınız? Bozmuyor. Yine e, arşın titrediği ölümünde sahabe,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 bu sen miydin? Ayşe annemizi ne yapıyor? Gülümsüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bozmayan bir şeyi bizi de ne yapmaz? Bozmaz. Fakat Allah imam-ı rahmet etsin. Kendisi Allah'ın kitabında kadınlara dokunmuşsanız diyor. Yani ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Kelime manasında ele alarak ne yapmıştır? Dokanmışsanız bozuyor demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hata etmiştir. Ama kendisi yine ecirdedir. Bugün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 Bir saat. bu bir dünyalık bir şey değil ki diyor yani örneklendirseniz de analiz etseniz de doğruya gidesiniz bu gökten inen tertemiz bir vahiydir bununla ne Abeniz. neden nasıl sorusunu ne yapma sorma merak etme diyor bir dilim zaten vardır içinde diyor ve yine Ömer'in dediği gibi Allah kendisine razı olsun ben diyor dua ettim mi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 Ben abdest aldım. Namaz kılacaktık. Arkadaşlar yemek hazırladı. Ee, söyleme sahip diyorlar ya. Değil. İkramın ayıbı olmaz. Ortaya sucuk koymuşlardı. Sucuk deve etindenmiş. Bizim abdest küme gitti. Tekrar aldık. Yani deve eti. Orada deve çokmuş herhalde. Onun etinde e, sucuk yapıyorlarmış. Tabii. her tadı mı? Valla ben çok sucuk tüketmediğim için tadı çok da yemedim bilmiyorum. Normal. Alamadım tadını. Çünkü sucuk direkt et gibi olmadığı için çok katkı koydukları için bilmiyorum. Belki fark daha iyidir. Nasıl tadı? Olsunuz. de Yani insan devamlı tüketmediği için değil. Değil. Evet. Evet. evet. Değil. Tabii onun gibi değil. Evet. Biraz değişik. Evet. Devleti ne yapıyormuş? Bozuyormuş. Şimdi bir de abdestsiz yapılamayacak işler var. Halk arasında buna birçok eklemeler var ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sadece namaz kılmak için abdest almakla ne yaptım? Emrolundum diyor. Bizde husus olarak nedir? Kabe'nin tavafı vardır. Kabe'de abdestsiz ne yapılmaz? Tavaf edilmez. Ama bunun dışında abdestsiz her şey ne yapılır? Yapılır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kitabında şu telefonları bana verin ya. Ben çok seviyorum telefonu. <gülüyor> evet. Seviyorum. Şöyle, şöyle boyarsanız sevinirim. Koleksiyon yapacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsunuz bazı müşkilatlar vardı. Neydi? Şirk meseleleri vardı. Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın evet. oğulları diyorlardı. Ne malum Muhammed'e gelenin melek değil de cin olmadığı diyerek, cinleri de yalan söyleyen, meleklerin ise yalan söylemeyen olduğunu söylerlerdi. Ya, ya. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ne diyor? O nefsinden, hevasından konuşmuyor. Necim 3 indiriyor. Hemen akabinde Vahha suresinin 78 ve 79. ayetleri iniyoruz. Neydi ayetler? Ona levh-ü Cibril'den yani namustan başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Kim o? Cibril. Fakat bu ayeti kerimeyi yaşamış olduğumuz toplumda ne yapıyorlar? Buna temiz olanlardan başkası dokunamaz diyerek Kur'an'ın abdestsiz ve cünüplünün hayırlığının okuyamayacağını söylüyorlar. Halbuki bunun okunmayacağına dair bir delil ne yapamazlar? Getiremezler. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her halükarda Allah'ı ne yapardı? Hikrederdi. Başka? Aleyhissalatü vesselam Ayşe annemizden Kur'an istemiş. Kendisi hayırlı ben hayırlıyim dediğinde subhanallah. Hayır senin elinde mi ki demiştir. Yine Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam'ı gördüğünde çark etmiş. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey filan sen beni görünce niye çark ettin? Ey Allah'ın Resulü ben pistim, cünüptüm. Temizlenip de yanına geldim dediğinde Aleyhisselatü Vesselam subhanallah mümin pis olmaz demiştir. Ama Allah Azze ve Celle Tebe suresinde dediği gibi ancak güçliktir pisliktir. O kadar mümin pislik ne yapamaz? Olamaz. Hayız meselesinde ise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 Rabbini unutma tutmaz ayetini okumuştur. Ve Müslüm'de gelen ifadede Müslümanların en şerlisinin hakkında haramlığına bir nas olmadığı halde onu araştırıp da haramlığına sebep olan insandır demiştir. Müslümanın en demiştir. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda hadi abd sizi biraz geçiyorsun cünüflüğü, hayır diye ne yapıyorlar bakın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 Elhamdülillahi böyle. E şimdi bir şeye Allah yasak dememişse her soruya ne yapacak? Bir febba üretilecek. Allah'ın serbest kıldığı sınırları zorlamamak gerekir. Abdestsiz iki şey yapılmazmış. Bir meymiş, Namaz kılınmaz. İki, ya, evet. tavaf yapılmaz. Anlaşılmıştır. Var mı itiraz olan?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 her namaz için bir abdest almıştır. Daha sonra ise abdesti atmıştır. Zaten Allah Resulü abdesti ne yapmazdı? Gezmezdi. Buradaki kasıt şudur. Devamlı abdesti olmak müstehaptır. Ve gerçekten nedir? hayrı vardır. İnsana da birçok kazandırdıkları vardır. Allah Resulü'nün tavsiyesidir. Yine Allah'ı andığımızda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 Nezdimdeki nimetleri ümit ederek, korkarak sana sığındım. Senden geleceklere karşı yine sana sığınırım. Allah'ım indirdiğin kitaba, gönderdiğim Resul'a, gönderdiğim Resul'a iman ettim de sağ tarafına yaptım. Bakın bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Tavsiyesidir. Yine cünüp olan bir kimsenin kalktığında,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 Yüzünü yıkamış, kafaya mesle gelince ne yapmış? Komple vücudu olmuş, ayağına da su dökmüş çıkmıştır. Yani gusülden önce de abdest Allah Resulü ne yapmıştır? Almıştır. ikisini birleştirmiştir. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam e, her abdest bozduktan sonra Allah Resulü Vesselam ne yapmıştır?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 Cenaze taşıyan ne yapsın? Abdest alsın. Bu da halk arasında pek bilinen meseleler de değil. Siz de ne yapın? E, cenazeyi taşıyın. Büyük sevabı vardır. Taşımazsan bir gün de taşımazlar. E, taşıdıktan sonra da ne yapın? Muhakkak abdestinizi alın. Tazelemeyin. Alın. Yani alın. Evet. Burayı anladık mıydı? Mesler üzerine mest etmek. Bir de ayağı bir ne var? Hı. Mest. Ayakkabıya var. Meste var. Çoraba var. Üç Ayakkabı. Ayakkabıya mest edilir mi? Edilir. edilir. Mese, yani adı mest çıkmış zaten. Edilir. edilir. Çoraba? Edilir. Edilir. edilir. Üçünün de hükmü nedir? Aynıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakkabılarına, e, mestlerine, Çorapların üzerine ne yapmıştır? Mest etmiştir. Yalnız burada da demin de bildirdiğimiz gibi bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. O çorabı, o mesi, o ayakkabıyı abdestli giymek zorundasın. Dinin emri nedir? Budur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kazayı hacetini yapınca göre suyunu dökmeye çalışıyor. Ayağını yıkayacağında mes ediyor. Ben diyor onları zaten abdestli giymiştim. diye. Meste, dikkat edilecek bir nokta var. Ee, bir şey mi soracağım? Hocam, teri olmazsa mest olmaz. Ona da şimdi birazdan ince dokunacağım. Ee, de muhkim için bir gün, yolcu için üç gündür. Zayıf rivayetlerle işte 5'ti 7 diye girenler var. Sayı olan 3'tür. Anlatabildim mi? 3'tür. MES'de e, çorapta birçok sıkıntılar çıkarmışlardır. Ama e, Diyanet'ten, Diyanet Çişleri yayınlarından çok güzel bir kitap çıkmıştır. Diyanet Çişleri Başyardımcısı eski e, Diyanet Çişleri Başkanı'nın başyardımcısından çok güzel bir eserdir. Çoraba mes üzerine bulabilirseniz kitapçılarda pek olmaz ama kitap fuarın açıldığında koyuyorlar, getiriyorlar. Oralarda bulursanız almanızı tavsiye ederim. Çoraba Mes'ten alakalı 300'ün üzerinde rivayet getirmiştir ki çok güzel de ayrıntılarına girmiştir. Önemlidir. Ee, Okumanızda, ilminizin artmasında fayda vardır. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife de ömrünün sonuna kadar e, çoraba mesi kabul etmemiştir karşı gelmiştir fakat bir gün ayağına e, yıkamaya gelince sıra abdest alırken onun çorabına meslet ettiğini gördüklerinde ey imam sende mi? Evet biz de kanaat ederiz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çorabına meslet etmiştir deyip sonra ayağının altını göstermiş hem de kocaman e, Ebu Hanife'nin de çorabı yırtıkmış Allah Resulü'nün ayağı da böyle yırtık diye de ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Şimdi bizim Hacı Bayram'da çorap mes diye kazıkladık şey, çorap satıyorlar. Bayağı da pahalı satıyorlar. E Tabii dinini bilmezsen öyle de ne yaparlar şey yaparlar. 3 yani, <gülüyor> lira alacağın çorabı kaç? 70 liraya alırsın. Neden alıyorlar? Bakın Hanefi mezhebinin iki tane fıkıh kitabı vardır. Müte, müteber dedikleri. Birisi Veddül Muhtar birisi de Fetevayi Hindiyedir. Fetevayi Hindiyye aynen şu bizim itikadımızdadır. Çorap ne kadar ince olursa olsun altı yırtık da olsa üzerine mest edilir, peygamber Peygamber yatmıştır. Veddül Muhtar'a gelince İbn Abidine şöyle koyduğunda duruyorsa yürüdüğünde diken taş gibi bir şey et gelmiyorsa mest Suyu geçirmiyorsa... Yani bizim hani şu giydikleri var ya... Onu anlatıyorum mübarek. <gülüyor> e ben e, onu giydikten sonra... ayakkabıyı ne hacet kaldı ki? İşte <gülüyor> öyle bir çorak yapmışlar... Hacı Bayram'da geleni... Alanda var. Ve ona alana gideceğim... Mes'ta daha ucuz... Kuzu derisinden... Maalesef insanlar Bidat'ta ne yapıyor... Bu şekilde yarışıyor. Bir de Mes'te şöyle... Soru olabilir aydınlatma babından söyleyeyim, mesih çıkarma abdest bozucu değildir ama mesih hükmünü ne yapar, bitirir. Not da ilerisine gitmeyeceğim. Evet. Mesler üzerinde evet. Şimdi, tamam onu da ciktiyorum. Allah razı olsun. Her zaman sohbetlerde itaatlan sahabenin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 ve meskleriyle namaz kılmazlar. Her ne yapın? Muhalefet, muhalefet edin diyor. Burada muhalefet etmek gerekiyor. Ama siz camilerde bunu yapmayın, denemeyin, döverler. Çünkü camilerde halılar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kumdu, topraktı. Evet. Ayakkabıyla çok rahat ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Bu sünneti kaldırabilmek için aynı havraları nasıl süslemişlerse, kiliseleri nasıl süslemişlerse camileri de o hale getirdiler ve bizi dinimizdeki uyguladığımız şeylerden ne yaptılar? Götürür. Ama ayakkabıyla mesle namaz ne yapılır? Kılınır ve kılmak gerekiyor. Allah bu hayrı isteyenlerden eylesin. Evet. Meslin şartı da neymiş? Abdestli giymek gerekiyormuş. Mühleti Muhkim kime denir? Muhkim yerleşik olan. Yani aynı yerleşen, seferde olmayan. Evet. Seferdeki insansa mesela kayıp burada nedir? Seferde 3 gün mesini çıkarmadan ne yapabilir? Yatıp kalkabilir. O ona ne yapabilir? Mes yapabilir. Ya şifaylı o? Ne, neyden muaf değil <gülüyor> <Evet. gülüyor> bozar. Sürenin bitmesi bozar. Başka?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 Üstünü mest ederken gördüğü için meste ne yapıyor? Sadece üstünü. Beni bir kabar mıdır? Yok. Üstünü ne yapacak? Mest edecek. Bu kadar. Evet. Elin arttığı suyla mest edilir. Edir. Evet. Sürenin dolması mest ne yapar? Götürür. Abdestliyken üst üste iki çorap giyinse de üzerlerine mest ettikten sonra çıkarsa yine aynıdır. Evet. Şimdi... İfadeleri zorlarsak ne olur? Ama edemezsiniz. Aynen meste yaşamış olduğumuz toplumda ne diyorlardı? Koydu mu duracak. Yürüdü mü? Kayaydı, çöptü, kendi batmayacak. Üzerine mest etti mi? Altına su? Bunlar nedir? Emredilmeyen. Yani sana sadece ne diyor? Çoraba mest et. Sen bunu sorgulamaya başladın mı? Neden, nasıl diye. Yani Ömer ne diyordu? İslam neden, nasıl soruları sorulacak bir değildir. Analiz dini değildir. İşittik, itaat ettik diyor. Ve diyor, sahabeler dinin temel taşlarıdır. Diyor. Onları bırakarak dininizi ne yapamazsınız? Öğrenemezsiniz. Onlar nasıl yaptıysa git, bak.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 Çünkü ayeti kerimede salih kul karşıya geçince ne yapıyor? Oynayan bir çocuğun kafasını koparıyor. Musa B. selam diyor ki neden yaptın? Ne diyor? Hani benim işime karışmayacaktın? Burada bize bir mesaj var. Allah'ın kaderine burnunuzu ne yapmayacaksınız? Sokmayacaksınız. O doğuştan kafir ruhluydu. Ana babası neydi? Salihlerdendi. O yaşasaydı anne ve babasının ameline ne yapacak? zararı verecektir diyor. Allah hepimize hayır versin. Aha. Anlatılan öz doğru ney? Bunu hayata geçirmek en hayırlısıdır. Ve doğru olan da nedir? Budur. Ben sizleri daha fazla sıkmayayım. Haftaya size gusettireyim. Bugün abdestte kalalım. Subhaneke <gülüyor> <gülüyor> Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurüke ve etubiliy. Velhamdülillahi l <gülüyor>